Bazı yazarlara göre bu ayette geçen kitaptan maksat Kur'an-ı Kerim değildir. Bu görüşün sahibi olan Süleyman Ateş'in konuyla ilgili bazı ifadeleri şöyledir. Şimdi Medine devrinin 9. yılında Hristiyan heyetiyle Hz. Peygamber arasında geçen tartışmalar üzerine indiği rivayet edilen bu ayetlerde zikredilen El-Kitapl'a Kur'an'ın değil Kur'an'ın kaynağı olan ana kitabın yani Tevrat ve İncil'in de esasının kastedildiği açıktır. İşte Hristiyanlara ve daha genel deyimiyle kitap ehliyle tartışma üzerine inen bu ayetlerde Hristiyanların kutsal kitabına işaret ediliyor, o kitabın muhkem ayetleri yanında müteşabih, çeşitli anlamlara çekilebilecek tarzda birbirine benzer ayetlerinin de bulunduğu anlatılıyor. Burada ayetlerin müteşabih olduğu bildirilen kitap Kur'an değil, ondan önceki kutsal kitaptır. Fakat tefsirine çalıştığımız bu ayetteki müteşabih, yani birbirine benzediği için çeşitli anlamlara gelebilecek ayetlerden maksat, Kur'an'ın ayetleri değil, Kitab-ı Mukaddes'in müteşabih ayetleridir. Bundan dolayı bu ayette söz edilen müteşabih ayetler, Kur'an'la ilgili değil, Kur'an'dan önceki kutsal kitapla ilgilidir. Tabi bu sözümüzde biz, bu 7. ayetteki muhkem ve müteşabihle Kur'an'dan önceki kutsal kitabın ayetlerinin kastedildiğini anlatmak istiyoruz. Yazarın bu ifadelerinde, ayet-i kitap kelimesi için birbirini tutmayan şu açıklamaları yaptığı görülmektedir. 1. Kur'an'ın kaynağı olan ana kitap, yani Tevrat ve İncil'in de esası 2 Hristiyanların kutsal kitabı 3 Kur'an'dan önceki kutsal kitap 4 Kitabı Mukaddes. Konuyla ilgili diğer açıklamalarından yazarı, kapsamı belirlenememiş açıklamalara yönlendiren temel etkenin İslam bilginlerinin üzerinde fikir birliği ettikleri mananın kabulü halinde Hazreti Peygamber'in ashabının Kur'an-ı Kerim'in diliyle kınanmış sayılacağı endişesi olduğu anlaşılmaktadır. Zira yazar iddiasını izah ederken bu müteşabih ayetleri yorumlamaya kalkanların haşa Hz. Peygamber'in sahabilerinin olmadığını belirtmekte bu hususu desteklemek için de çünkü Hz. Peygamber devrinde hiç kimse Kur'an'ı, kendi istediği biçimde yorumlamaya cesaret edemeyeceği gibi, henüz onların kültür düzeyleri de böyle yorumlara elverişli değildi şeklinde bir açıklama yapmaktadır. Öte yandan yazar, ayet-i kerimede geçen ilimde rasih, derinleşmiş alimlerin kitap ehli alimler olduğunu iddia etmekte, bunu teyit içinde, Kur'an-ı Kerim'de ''Ütül ilm, ehl zikir Er-rasihun fil ilm kendilerine bilgi verilenler, zikir ehli, ilimde derinleşmiş olanlar tabirleri hep kitap ehli alimleri hakkında kullanılmıştır. Bu ayette ilimde rasih olanlar tabiriyle de onlar kastedilmiştir demektedir. Oysa Kur'an-ı Kerim'de er-rasihun fil ilm ifadesi bu ayetin dışında sadece bir yerde geçmekte fakat buradaki gibi genel şekliyle değil, Errasihune fil ilmi minhum, onlardan ilimde derinleşmiş olanlar şeklinde, yani ehli kitaba gönderme yapan bir zamirle mana sınırlandırılarak kullanılmaktadır. Yazarın buradaki kullanımdan hareketle bir genelleme yapıp, daha önce ifade ettiğimiz sonuca ulaşması isabetli görünmemektedir. Kaldı ki bu zorlanmış yorumuyla yazar, gerek bu ayette gerekse Nisa suresindeki ayette derin bilgi, basiret sahibi alimler anlamında kullanılan ve övgü içeren rasihun fil ilm'' ifadesini manası dışına taşırmakta, ayrıca mealindeki tercihiyle çelişen bir tefsir yapmış olmaktadır. Zira tefsirde böylesine yerdiği kişiler hakkında Mealde şu ifadeyi kullanmaktadır. İlimde ileri gidenler, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Diğer yandan yazarın konuya ilişkin ifadelerinde şu çelişkiler de dikkat çekmektedir. Bir, yazar ayet kerime için şöyle bir meal vermektedir. Kitabı sana o indirdi. Onun bazı ayetleri muhkemdir. Diğerleri de müteşabıhtır. Açıktır ki ayet-i kerimede sana denirken Hz. Muhammed'e hitap edilmektedir ve yazarın da bu konudaki fikri farklı değildir. Hz. Muhammed'e indirilen kitabın Kur'an olduğu ise bellidir. Kitap kelimesinin hemen ardından gelen minhu ifadesindeki zamirin, bu kitaba değil de başka bir kitaba delalet ettiğini söyleyebilmek için ikna edici delil getirilmesi gerekir. Yazar, bunun delilini açıklamayı tefsir kısmına bırakmış olsa bile, tefsiri ve meali arasında çelişki bulunmaması için onun bazı ayetleri derken, o zamiriyle neyin kastedildiğine dair parantez içinde bir açıklama koyması uygun olurdu. 2- Yazar fakat müteşabi hakkında en doğru görüş İbni Kesir'in dediği gibi manası kapalı olan ayetlerdir derken kendisi ayet kelimesiyle Hristiyanların ve veya Yahudilerin kutsal kitaplarının ayetlerini kastetmiş olsa bile İbn Kesir'in bunu kastettiğini söylemek mümkün değildir. 3 Yazar Ragıbel İsfahani'nin müteşabih taksimine ve Resulullah'ın Hz. Ali ve İbn Abbas için yaptığı duadan da delil getirerek bir kısım müteşabihleri İleri gitmiş bilginlerin bilebileceğine dair ifadesine yer verdikten sonra, şüphesiz Ragıp'ın bu fikri daha isabetlidir diyerek kendi tercihini ortaya koymakta, dolayısıyla buradaki müteşabihatla Kur'an'daki müteşabihlerin kastedildiğini kabul etmektedir. Şu hususa dikkat edilmelidir ki bu eleştiriler, ayet-i kerimede, Ehli kitap alimlerinin tevhid inancına aykırı fikirleri için, Kur'an'daki bazı ifadelerden destek arama gayreti içine girdiklerine de işaret bulunduğunu kabul etmeme anlamında değildir. Burada ateşe katılmanın mümkün görünmediği husus, kitapla Kur'an'dan başka kutsal kitapların ilimde derinleşmiş kişiler ifadesiyle münhasıran, ehli kitap alimlerinin kastedilmiş olduğu iddiasıdır. Ehli kitap alimlerinin bu istidlalleri hakkında 5 ve 6. ayetlerin tefsiri esnasında bilgi verilmiştir. Bunlardan başka Necran heyetindeki Hristiyanların Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kendisinden söz ederken biz hükmettik gibi çoğul fiil kullanılmasından hareketle çarpık bir yorum yaptıkları olayına da tefsir kaynaklarında yer verilir. Bir de yazarın kitap kelimesine Kur'an-ı Kerim anlamı verildiğinde bundan sahabe-i kiramın ayetin tasvir edildiği şekilde müteşabihlerin peşinden koşmakta oldukları gibi bir mana çıkacağını düşünüp bu yersiz endişeye binaen Hz. Aişe'den nakledilen ve Buhari dahil muteber hadis kitaplarında yer alan şu hadisi başka bir delile dayanmaksızın ve bir çırpıda uydurma hadisler arasına katı vermesinin bilimsel bir yaklaşım olmadığı kanaatindeyiz. Resulullah, Hüvellezi enzele aleykel kitabe ayetini okuyup şöyle buyurdu. Kur'an'ın müteşabihinin ardına düşenleri görürseniz bilin ki Allah'ın kitabında kastettiği kişiler onlardır. Onlardan sakının. Oysa burada gerek Resulullah'ın hayatında müşriklerin ve münafıkların yaptıkları, gerekse kıyamete kadar kalplerinde kötü niyet taşıyanların yapacakları çarpık yorumların kastedildiğini dikkate almak yeterli olur, ayrıca sahabeyle ile ilgili zorlanmış bir yoruma gerek kalmazdır.